ve nerithu ma yaqulu ve Dedikten sonra 80. ayet-i kerime diyor ki: "Ve ittahadu min dunillahi alehatan liyakunu lehum izza." Ve derken Allah'tan başka kendilerine izzet kaynağı, güç kaynağı olması için Allah'tan başka uydurma ilahlar edindiler. Yani kafirlerin, zalimlerin Allah'tan başka kendilerine ilah ve veli edinmelerinin zihinsel arka planı nedir? Onlardan güç almaktır. Onlarla kendisini güçlü hissetmektir. Onun için kafirler Allah'ı bırakıp müşrikler Allah'ı bırakıp veya Allah'la birlikte başka ilahlar edinirler güçlü olmaları için güç için ee, Allah'ın azabına karşı korunması için veya başkaları için güç güç kaynağı niçin düşünülüyorsa onun için <gülüyor> Cenab-ı Allah yine burada reddediyor kella hayır. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Seyfuruna bi ibadetih. O uydurma ilah edindikleri varlıklar bile Onların ibadetlerini inkar edecekler. Çünkü Allah'tan başka ilah edinilen varlıklar o zamana kadar ya İsa Aleyhisselam gibi bir peygamber veya Uzel Aleyhisselam gibi salih bir insandır. Veya taş, toprak, ağaç gibi eşyalardır. Eşyalar da Allah'ın mahluku olarak onlara ceza olmak üzere Hasretlerini, hasret kalmak üzere dile getirilecek, konuşturulacaktır. Ve biz sizin ilahlığınızı, sizin bizi ilah edinmenizi, bize ibadet etmenizi reddediyoruz diyeceklerdir. Veya peygamberdirler, Uzel Aleyhisselam gibi salih kimselerdirler, olmaz diyeceklerdir. Veya bu işe razı olan kendilerini ilahlaştıran varlıklardır. O varlıklar da orada hakikati itiraf edecekler. Ama bu işe razı olmalarının da cezasını çekecekler. İtiraf edecekler. Hem kendilerini yalanlayacaklar. Hem kendilerine ibadet eden, kendilerini ilah edinen o zavallıları yalanlayacaklar. İbadetlerin inkarı bu. seyek furuna bir bi Onların ibadetlerine kafir olacaklar. İnkar edecekler. Reddedecekler. Kabul etmeyecekler. Üstelik وَيَكُولُونَ aleyhim ضِدَّ Ve onların aleyhine, onların zıttına, onların karşısında yer alacaklar. Önce hakikat gösterilecek onlara ki, Cenab-ı Allah böyle, önce amellerimizin mahiyetini bize gösterecek. O amellerin ne olduğunu, mahiyetlerin ne olduğunu öğrendikten sonra, bizim itiraz etmeye mecalimiz kalmayacak. Gerekirse kafirler ne diyecekler? Hayır, biz bu işleri işlemedik diyecekler. Zannedecekler ki inkarın kendilerine faydası olacak. O zaman, اليوم نختتم Bugün azlarının mührleri cins. Elleri bizlere bizimle elleri konuşacak ayakları da neler yaptıklarına dair şahitlik edecekler. Nasıl inkar edebilecekler? Bu sefer insanlar o kafir kendi kendisine diyecek ki Allah kahretsin sizi ben zaten sizi kurtarmak için tartışıyordum siz kalktınız benim aleyhime şahitlik ediyorsunuz. Öyle diyecek. Ne biçim organlarsınız siz ya? Ben sizi kurtarmak için elim ayağım her neyse. inkar ettim bunları yaptığımı. Bu sefer onlar konuşacak. Hatta derileri bile. Ve qalul li culudihim aleyna. Derilerine bile itiraz etti. Derileri bile. Evet, bunlar işlendi diyecekler. Derilerine de itiraz etti. Bu sefer diye dönecek, diyecekler ki Yahu siz niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Böyle şey olur mu? Edecekler. Onun için zıt dolmaları bu. Ve yekunun aleyhim zıdda. Dünyadayken onları kendilerine güç verir diye şey edecek. Amerika'dan, Amerika'nın küfründen imdat bekleyenler, yarın Amerika onları da terk edecek bilsinler. Ha. Bu budur. ''Elem tara, işin hakikatine bak diyor ayet-i kerime. ''Elem tera'' ''Ennâ erselneşşeyâtîne alel kafirin. Biz şeytanları kafirlerin üzerine salarız. Saldık. Teuzuhum azza, O şeytanlar da kafirleri harıl harıl küfre, fıska, fücura, zulme ittikçe iterler. şeytanlar her bir insanın malum hadis-i şerifte de belirtiliyor ayet-i kerimelerde de o her bir insanı kötülüğe sevk etmekle memur işi gücü o olan iblisin bir şubesi bulunur bir temsilcisi bulunur ve onu günaha teşvik eder günaha iter haramın, günahın, küfrün isyanın her türlü Allah'ın razı olmadığı işin kolaylıkla işlenmesi için ona teşviklerde bulunur. Cenab-ı Allah insanı ve özelde de tabi mümini şeytana karşı korumasız bırakmamıştır. Onun için bizi şeytana karşı koruyacak en büyük iş, imandan sonra işlemekte devam edeceğimiz her türlü salih ameldi. Salih amel işlendikçe şeytan sizden uzaklaşır. Hileleri daha muhkemleşir, doğru. Şeytanların salih insanlara karşı hileleri daha sezilmeyecek, daha az fark edilen türden yapılmaya çalışılır. Fakat mümin Allah'ın nuruyla, İslam'ın ona Kur'an'ın ve sünnetin kazandırdığı basiretle olaya baktığı zaman, Allah'ın hükümlerinden taviz vermediği zaman, Hükümleri doğru olduğu anladığı zaman şeytanın tuzaklarına, tezgahına biiznillah gelmez onlara karşı korunur. Onun için şeytana karşı korunmanın en baş yolu iman, amel ve ilimdir. İmanınız var, ameliniz çok, ilminiz yok veya yetersiz. Şeytan sizi kolay kandırır. Onun için helalı, haramı, çok öyle ilim derken çok fazla böyle allame-i cihan olmayı kastetmiyoruz. Helalı, haramı, yasağı, mekruhu, Allah'ı razı edeni, etmeyeni bildiğiniz zaman Allah'ın izniyle bu yeterlidir. Bunu bilen, farzın ehemmiyetini bilen şeytan seni sevap olan, nafile olan bir işle meşgul ettirir, farzı terk ettirmeye çalışırsam bu tezgaha gelmez. Çünkü bir müminin farzı terk etmesi nafile işle uğraşırken şeytan için bir kardır. Veya basit bir hayır, küçük bir hayırla, nafile olan bir hayırla uğraşırken aynı zamanda haram işletmesi onun için bir kardır. Ya şu meyhanede fakir birisi var gidip ona sadaka vereceğim. Sadaka güzel. Fakat niye içkiciye veriyorsun kardeşim? Hadi içkiciye ver. Meyhaneye niye giriyorsun? Ha burada ölçüyü kaybettirebiliyor bazı şeytan. Böyle bir örnek olarak bunu söylüyorum. Yani basiretli olursa mümin hiçbir zaman ifade erindeyse amellerin hiyerarşisini ne yapmaz? Bozmaz. Amellerin mertebesi vardır. Emirlerde imandan sonra en baş noktada farzdır. Sünnet dahi seni farzı işlemekten alıkoymamalıdır. Bir sünnet işleyeceğim derken veya bir farzı kifaya hatta diyelim ki cenaze namazı var cenaze namazına hele bir yetişeyim. Yetişirsin ikinci farzını kaybettin. Farzı. Böyle bir vaziyet olsun. Cenaze namazı kılma kardeşim. O farzı kifaya zaten iki üç duman kılsa yeter. Sen kendi farzı aynını bitir. Onu yetiştirmeye çalış. Şeytan bazen bizi yani ilmin faydası bu. Bizi görünüşte salih bir amel olan işlerle uğraştırır. Fakat daha önemli olan amelleri işleme fırsatı vermez. Bu kadarına bile varır o halde dikkatli olmak, ilim sahibi olmak bu manada ehemmiyetlidir. O halde diyor felâ te'acel aleyhim innemâ ne'uddu lehum addâ. Ne kadar hikmetli ve önemli bir buyruk. O halde kafirler hakkında acele etme. Onlar niye azaba çarpılmıyor? Niye helak edilmiyor? Niye hala önleri açıldıkça açılıyor? fesadı yaptıkça yapıyorlar zulümleri arttıkça artıyor sen ona bakma o Allah'mış onları ne zaman helak edeceğini nasıl helak edeceğini Allah'a bırak bir peygamber bile Allah izin vermediği sürece kavmine helak dileyemez dilememiştir mitekim önce Allah'tan kavmine beddua etme izni gelir veya kavminden ayrılması için izin gelir. Ondan sonra beddua dua eder, ondan sonra kalbimi bırakırım. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını olayını hepiniz bilirsiniz. Nuh Aleyhisselam 950 yıl davet etti beddua dua Ne zaman ki Allah'tan izin aldı o zaman ben dua Rabbim bu kalbimi helak et. Kafirleri cezalandırmak işi Allah'a ait. Biz ne yapacağız? Üzerimize düşeni sabırla, metanetle, teenniyle tavizsiz bir şekilde yapacağız. Yerine getiriyoruz. Üzerimize düşeni biz yaptığımız takdirde de Ya Rabbi niçin bunları helak etmiyorsun gibi bir itiraz Hatırımızdan geçmemeli. Allah. Ha, belki bazılarınız hatırlar, Allah rahmet eylesin, Mehmet Akif'in hakkın seslerinde bir şiiri var. Diyor, ''Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Bahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun.'' Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun. Yazıyor diyor diyor diyor diyor Allah rahmet eylesin. Ondan sonra yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi? ağzım kurusun. Yok musun ey adli ilahi diyor. Bu şartlar, bu şiirin yazıldığı şartları hepiniz üç aşağı beş yukarı tarihten bilirsiniz. İslam dünyası paran parçaydı. Kafirlerin işgal etmedikleri tek bir karış toprak kalmamış. Her cephede Müslüman kanı akıyor. 16-17-15'indeki hatta lisedeki öğrenciler bile okullar kapatılıp askere gidiyor. Ümmet perperişan. İslam toprakları işgal altında her bakın. Ne yaptık diyor yarım diyor. Biz seni senden yardım istiyoruz şey diyoruz. Vallahi bu söylenecek bir söz değil ama diyor ben bir türlü bu işin hikmetini anlayamıyorum. Orada bazıları ya işte babadaki isyan etmiştir. Hayır bize düşen mümin insanlar hakkında daima en iyi niyetli yorumu yapabildiğimiz kadar yapmaktır. Cenab-ı Allah'a Ümmet adına içi yandığı için naz yaz yapıyor. Üzüntüsünün, kederinin zirvesini yaşıyor. Odur. Ama mümin elinden geldiği zaman geldiği kadar kontrolünü kaybetmeyecek. İşte bu ayet-i kerime bu manada bize şey diyor. İki şey söylüyor. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ Onlara gelecek azabı acele isteme. Onlar aleyhine acele etme yani. Ayet-i Kerim'in kelime kelime manası bu. Niçin? <gülüyor> İnnemâ ne'uddu lehum adda. Biz onların her şeylerini teker teker sayıyoruz. Nefesleri, zulümleri, öldürmeleri, bombalamaları, her türlü halleri. Tek tek sayılacak. Ve bir gün gelecek bardağı taşıran son damlayı da yapacaklar. O zaman da benim azamım tepelerine inecek. Onu ben bilirim diyor Cenab-ı Allah. Biz sabrımızı sürdüreceğiz. Sabır daha önce de çeşitli vesilelerle söylediğim gibi her konumda müminin yapması gereken şeyi yapmasıdır. Neyse o. Neyse o. Otur. İşte acele etme. Onlar aleyhinde acele etme. Biz onlara ancak her bir şeyi tane tane, zerre zerre, nefes nefes sayıyoruz. Ondan sonra ne olacak? Hani... ...vel akıbetülü mutlakın diyor ya... ...ayet-i kerime... ...güzel akıbet takva sahiplerinindir. İşte takva... ...sahiplerinin akıbetini gör. ...yewme nahşurul mutlakine... ...iler rahmani vefda. Allah... ...insanın kalbini... ...bir anda öyle bir ferahlatıyor ki. O günü hatırla ki... ...biz... O gün de takva sahiplerini, Rahmanın huzuruna çok güzel binekler üzerinde veft odur. Çok güzel binekler üzerinde çok güzel kıyafetlerle haşredeceğiz, edeceğiz, toplayacağız. Dünyada kafirler tarafından elbiseleri, makamları, mevkileri, varlıkları dolayısıyla küçümsenen takva sahipleri. Hem de kimin huzuruna Rahman'ın huzuruna bu şekilde heyetler halinde çıkacaklar. Haşredilip toplanacaklar. Buna karşılık ve nesukul mucrimine ila cehenneme virda Suçluları, günahkarları da cehenneme bakın tesliye bakın susamışlar olarak sürükleyeceğiz. ya nehre susamış olarak gitsen Dersin kinahine gideceğim, bir şeyler içeceğim, atlayacağım Cehenneme susamış olarak gidecek. Azabı tasavvur etmek mümkün değil maazallah. Hem cehenneme, hem susuz. Azab üstüne azap Ve nesûkul mucrimîne ila cehenneme virdâ. Ne La yamlukun eş-şefaa. Onlar şefaat etme imkanına sahip değildirler. Kafirler kime şefaat edecek ki? Edebilseler kendilerini kurtarırlar. Hayır. İlla men ittaheza 'inda'r Rahman Arapçada istisna birkaç türlüdür. Burada bizi ilgilendiren iki türünden bahsetmemiz gerekiyor. Kısaca bir muttasıl istisna bir munkata istisna. Muttasıl istisna kendisinden istisna yapılan ile istisna olunan aynı türdendir. Mesela bütün öğrenciler geldi Ahmet gelmedi. Ahmet müstesna bu istisna muttasıl istisnadır. Çünkü öğrenci ile Ahmet aynı cinstendir. Fakat öğrenciler geldi ama eşek gelmedi. Burada istisnamun katı vardır. Çünkü eşeğin öğrencilikle... ...insanla alakası yok. Burada da... ...istisnamun katıdır. İlla... <tuh> ...men ittaha'da inder rahmani ahde. Rahman nezdinde... ...ahit edinmiş... ...almış olan müstesna. Yani... ...bunlar kafirler değil... Layemlik onun şefaat kısmından değildirler. Şefaate malik olanlar kimler? Rahman'ın yanında ahit almış olanlar. Kimlerin ahdi var? Allah kimlere ahit vermiş? Müminlere ahit vermiş. Onları cennete koyacağı da Şefaat mertebelerine göre şefaatin birinci şartı mümin olmaktır. Mümin olmayanın şefaat etme ihtimali olamaz. İtimali olamaz. Onun için şefaatin de birçok mertebeleri vardır. Şefaat edecek birçok grup insan vardır. Kimse vardır, mümin vardır. Başta peygamberler ve onların başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i şafat ediyor. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre tabi bütün bunlar biraz sonra söyleyeceğim. Şehitler. Alimler. mücahitler haccı mebrur olarak kabul edilenler ve buna benzer şefaat edecekleri efendim e, hatta bir annenin doğum esnasında ölen evladı hatta düşüğü bile annesine şefaat edecektir. Bütün bunlar nasılarla sabit olduğu için biz şefaatin Kur'an ve sünnette belirtildiği şekliyle, Taakkuk edeceğini kabul ediyoruz ve bu bizim imani özelliklerimizden hususlarımızdan şeydir. Bütün akayd kitaplarında o şefaatu hakkun denir. Şefaatın olacağı gerçekleşeceği bir haktır. Şefati inkar etmek batıldır. Ayet-i kusuyu hepiniz biliyorsunuz. Men zel lizi yefagu indehu illa bi izni. Kim onun huzurunda şefaat edebilir ki? Bektaşi gibi yaparsak hiç kimse şefaat etmeyecek. Ama illa bir izni kim şefaat edebilecekse ancak o izin verdikten sonra şefaat edecektir. İzin de iki yönlüdür. İki yönlüdür. Bir, şefaat edecek olan kimseye şefaat etmesi için izin. İki, şefaat olunacak kimseye Şefaat olunması için izin. Bu iki izin de Cenab-ı Allah'ın elindedir. Cenab-ı Allah izin vermedikçe ne kimse şefaat edebilir, ne şefaat eden kimse hakkında şefaatte bulunabilir. Bu budur. Onun için İlla men itteheze indel rahmani ahde budur. Cenab-ı Allah nezdinde ahit edinmiş olan. Salih amel birçok İslam alimine göre bir ahit. Kur'an hakkımızda şefaat edilecektir. Edecektir. Oruç hakkımızda şefaat edecektir. Kıldığımız namaz hakkımızda şefaatçi olacaktır. O hadis-i şerif sahih. Diyor ki: Kıyamet gününde oruç ve Kur'an gelecek. Ya Rabbi diyecekler. Oruç diyecek ki ya Rabbi ben bu kulunu gündüzleri aç ve susuz bıraktım. Onun hakkında şefaat etmeme izin ver. Kur'an diyecek ki ya Rabbi ben bu kulunu geceleyin uykusuz bıraktım. Kalktı senin huzurunda Kur'an okuyarak namaz kıldı. Beni onun hakkında şefaat kıl diyecek. İkisi de şefaat edecekler diyor. İkisi de şefaat edecek. İşte bu bir ahittir. Bu bir ahittir. Bunlar ve buna benzer ve ahide örnektir daha doğrusu. Dolayısıyla Rahman'ın nezdinde ahit edinmiş olanlar dünya hayatındayken veya peygamber olmak gibi şehit olmak gibi bunlar hep ahit neticesidir. Bunlar ahitleri sebebiyle şefaate Allah'ın izin vereceği, şefaat edilmesi için, kendilerine şefaat edilmesi için izin vereceği kimselere şefaatçi olacaklar. Rabbim bizleri hem başkalarına şefaatçi kılsın hem gerekirse başkaları da bizlere şefaat anladım, anladım. ettirsin inşallah. küçük evde çocukta. Anne baba nasıl devaz Evet evet. Tabi. Peygamber Efendimiz selam diyor ki kimin diyor üç tane kız çocuğu olur diyor. Onları yetiştire ederse o diyor ki onlar cennete. Peki ya Resulallah iki kızı, iki kız da diyor. Peki bir kız diye sorsaydık diyor sahabi. Eminim ki ona da evet o da götürecek diyor. Anne baba günahları olsa da mı? Zaten şefaat günahkarlar için. <gülüyor> Tabii. Şefaat iki şey içindir. Mertebeleri günahı olmayan ama mertebeleri düşük olanların mertebelerinin yükseltilmesi için günahları çok olup da cennete giremeyeceklerin veya girmesi gecikeceklerin daha doğrusu daha erken cennete girmeleri için. Yani şefaatin öyle bir şey Veya hiç cehenneme uğramadan cennete girmeleri için. Şefaatin sebebirleri bu. Şefaati min ümmeti li ehlil kebair <gülüyor> diyor Peygamber aleyhissalatü Çünkü onlar daha muhtaçtırlar. Benim şefaatim, ümmetim arasından büyük günah sahibi kimseleredir. Ama iman olmayınca da şefaat Olmaz mevzu bahis Elbette zaten iman olmayınca bir kimseye büyük günah işliyor denilmez. O kafirdir zaten. Bitti o Öbür en büyük günah zaten işlemiş. Öbür günahların yok okunmaz. Büyük günah mümin için mevzu bahis Kafir sihirbazlık yapmış. Yapsın. Kafir zina etmiş. Yedecek tabi. Veya edebilir. Yapsın. O kafir zaten. Fakat mümin bunları yapamaz. Yapmamalı. Beşer icabı, beşeriyet icabı yaptı, tövbe etti veya tövbe etmedi ama haram olduğuna inanacak. Mümin günahı işlediği zaman günah olduğunu, hükmünü bilecek ve kabul edecek. O hüküm doğrudur diye inanacak. O zaman affedilme ümidi var. Ya içki içmi ne olacak ki kardeşim? Faiz, aha uğraştığı şeye bak. Dediği zaman kusura bakmasın. İman şansını da şefaat şansını da kaybediyor bu insanlar. Böyle düşünüldüğü insanlar. Niçin? Çünkü şeriatın hükmüne imanın bir gereği de şeriatın eşya ve olaylar ile ilgili hükümlerini aynen kabul etmektir. Marufu maruf olarak kabul etmek, münkeri münker olarak bilmek imanın en önemli özelliğidir. Bir kimse marufu maruf olarak bilmezse Münkeri münker bilmezse, yani farzı farz, helalı helal, haramı haram bilmezse, o kimse allah Teala'nın eşya ve olaylar ile ilgili koyduğu değer hükümlerini kabul etmemiş olur. Kabul etmeyince iman olmaz. İmanın kapsamında bu da var. ve اتَّخَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدَا Ve dediler ki, Rahman olan Allah evlat edindi. E bunu... Kimlerin söylediğini biliyorsunuz. Çok şeyimseler de söylerler. لَقَدْ جِئْتُمْ şeyen اِدَّا اِدْ Münker demek. Kabul olunamayan şey demek. Andolsun siz kabul edilemez bir iş getiriyorsunuz. Gelmek olmayan bir şeyin dışarıdan gelmesi demektir. şirk Fıtratta ve tabiatta yok. Onun için münker bir şey. Allah, Allah'ın evlat edilmesi öyle bir şey yok. Onun için tüm fiili kullanıyor. Siz münker bir iş, kabul edilemez bir iş getirdiniz. Pek büyük bir iş getirdiniz. O kadar büyük ki, o kadar ağır bir vebal ki, şuraya bakın. Tekâdus semâvâtu yetefattarna bilum. Neredeyse semavat bu iftiradan dolayı çatır çatır çatlayacak. Azameti günahın azameti görülüyor mu? Başka ve teşakkul ard yer yarılacak. ve tehrul cibal hada dağlar yıkılıp gidecek. Cenab-ı Allah'ın bir de rahmetini düşünün. Bu kadar küfür ve isyana rağmen bu kainatın nizamını başımıza geçirmiyor. Ama işlenen günah bir küfür bile, küfür daha doğrusu bir kişinin küfrü bile olsa semavatın çatır çatır çatlamasına, yerin yarım yarım yarılmasına, dağların yıkılıp yok olmasına sebep olacak kadar büyük bir günah. Yani kişiyi, insanları helak etme bir tarafa, kainatın düzenini dahi bozacak kadar berbat bir iddia, asılsız bir iddia. Niçin? <gülüyor> en da'u da lirrahmanı veledâ. Rahman olan Allah'a evlat iddia ettiler diye. Evlat ıslat ettiler diye. Ve mâ yembegî lirrahmanı en yettekhize veledâ. Rahman'ın da evlat edilmesine ihtiyacı yok. Öyle bir gereklilik yok. Niçin? Çünkü anne baba niye evlat sahibi olur? Olmak ister. Çocukları olmayanlar, gecikenler niye yeri gelince üzülür? Ya işte onu sevmeye ihtiyaçları var. Bu fıtri bir şeydir. Onun zamanı gelince kendilerine destek olacağını ümit ediyorlar vesaire. Yani ihtiyacımız var. İhtiyaç dolayısıyla biz Evlat sahibi olmak istiyoruz. Ama allah Teala'nın böyle bir evladı yok. <gülüyor> Niçin? Çünkü zaten bütün kainat Allah'ın kulu. Kul, mülk mülk. Evlat mülkümüz olamaz. Fakat kainat Allah'ın mülkü. Ona gerek yok. İn kullu men fissemâvâti vel ardi illâ âtilrahmanî abdâ. Çünkü diyor göklerde ve yerde bulunan herkes mutlaka dünyada olmasa bile <gülüyor> ahirette Rahman'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Azameti bu olanın evlat edinmeye ihtiyacı olmaz ki. Bunun mantığı yok ki. İşte küfür öyle sakin bir mantıktır. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Efendim Hristiyanlar hala Allah'ın oğlu olduğundan bahsediyorlar. Ya göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'ın kuludur diyor. Rahman'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Ya İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah soracak kıyamet gününde. Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen mi söyledin beni ve annemi Allah'ı bırakıp iki ilah edinin diye? İsa Aleyhisselam, Rabbim benim hakkım olmayan bir şeyi söz söylemekliğim benim için mümkün değildir. Yapabileceğim bir iş değil. Hem eğer ben bunu söylemişsem sen zaten biliyorsun. Söylemediğimi, yani şu edebe bakın. Yok öyle bir şey söylemedim falan filan. İlker, o kadar edeble konuşuyor ki Ali vesselam. Söylemişsem zaten biliyorsun. Ama ben benim hakkım olmayan bir sözü söylemem olmaz ki diyor. Yapmamam gerekir diyor. Söylemedim falan demiyor. Çünkü soru dahi olsa bir çeşit yalanlama var ifadede. İfadedeki nezakete bakın, inceliğe bakın. Söylemişsem sen zaten biliyorsun. Ama ben öyle bir kulum ki senin kulun olarak bana yaraşmayan bir şeyi söylememem gerekir. Söylemem gerekir. Bu kadarını söyle. E şimdi bunlar böyle diyecek olan kulu Allah'ın kulu ve Resulü'nü ne yapıyorlar? Allah'ın evladı diye kabul ediyorlar. Aman ya. Böyle sefalet olmaz. E, eğer Allah'ın oğluysa Allah da onun gibidir. Yani bizim gibidir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, herkes de biliyor ki Hristiyanlar da kabul ediyor ki İsa aleyhisselam bizim gibi bir insandı. ya yekûlâni taam diyor ayet-i kerime. İkisi de yemek yerlerdi. Öyle mi? Yemek yiyorlardı, gidiyorlardı, geliyorlardı. Doğuyorlardı, ölüyorlardı. Nasıl evladı olsun? Allah böyle değil ki bundan münezzeh. Evet hepsi Rahman'a kul olarak gelecek göklerde ve yerde olanlar. Melekler, cinler, insanlar, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün varlıklar. لَقَدْ <gülüyor> ve وَعَدَّهُمْ عَدَّ Allah'ın ilminin genişliğine bak. Allah onların hepsini tek tek saymıştır, sayılarını tespit edip bilmiştir. وَكُلُّهُمْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ <فَردًا> Hepsi de kıyamet gününde onun huzuruna tek başlarına gelecekler Tek başlarına. O gün diyor يَوْمَ يَا <وَبَدِينًا> O gün insan annesinden babasından Eşinden, kardeşinden, hepsinden kaçacak diyor. Niçin? لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُنْ يُغْنِيهِ Çünkü o gün onlardan her birisinin kendisini başka bir işle uğraşmasına imkan vermeyecek kadar meşgul edecek bir işi vardır. Her birimiz kendi halimizle, kendi derdimizle o kadar meşgul olacağız ki. Hiç kimseyle bu şey edecek. Baba evladını görecek mahşerde. Evladım, ben dünyadayken sana nasıl babalık ettim? Çok iyi bir babaydın diyecek. Ya bugün bir haseneye ihtiyacım var. Ne olur onu bana verebilir misin? Kusura bakma baba, benim de ona ihtiyacım. hadis şerif Şerif'e evet. Koca hanımını görecek. Hanım dünyadayken ben sana nasıl bir kocaydım. Çok iyiydim. Ne olur bugün bir tane hasede ihtiyacım var. Ne olur onun bana verebilir misin? Kusura bakma benim de ihtiyacım var. Koca karısına hanım beyine aynen hep öyle olacak. Baba evladına evlat babasına Hatta arkadaşlar, hatta dostlar. <gülüyor> El-Ekhillâ'u yevme'izin Ba'duhun e, nasıl Var muhafız aramızda. Mealini söyleyelim. O gün dünyadaki candan dostlar birbirlerine düşman kesilecekler. İllel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muttekûn <gülüyor> Takva sahibi kimseler müstesna. Çünkü onlar dünyadayken Allah için dostluk yapıyorlardı. Ahirette de o dostlukları devam edecek. Ama öbürleri birbirlerine düşman kesilecek. Düşman kesilecek. Herkes işte rahmana bir kendisi bir ameli. Kabire girerken bu hadise bu yolculuk başlayacak. Yalnız yolculuk bu şekilde başlayacak. Dünyaya geldiğimiz gibi yalnız geldik. Kabrede de yalnız gideceğiz. Kimse bizimle beraber girmeyecek. Bütün yaptıkları bize çukur kazmanın ötesine gitmeyecek. Bizi kefenlemenin, lütfedip namazlarımızı kılmanın ötesine gitmeyecek. Amelimizle beraber kalacağız. Öyle Öyle. Orada yalnızlık evi, yapayalnızsın, amelin var sadece. Başka hiçbir şeyin bir şey yok dolayısıyla Rabbimizin huzuruna kıyamet gününde yalnız çıkacağımızı hesap edelim o yalnızlığın verdiği çaresizliği acizliği telafi edecek amellerle gitmenin yollarını aramak lazım Allah. İnsellezine amanu ve amilussalihat. Seyecalulehumurrahmanu wuddah. Kur'an-ı Kerim öyle büyük bir kitap ki az önce kalbimiz ne kadar sıkıştı. Ben şimdi alın size ferahlık. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenlere Rahman olan Allah rahmetinle onlara bir sevgi yaratacaktır. Onlara bir muhabbet halk edecektir. Dünyada salihler onları sevecek. Göklerde melekler onlara dua edecek. Ahirette de Rab'lerinin sevgisine mazhar olacaklardır. Sıkıntıdan hemen sonra rahatlık getiriyor kitabı. Geliyor. İman edip salih amel işleyenlere Rahman olan Allah rahmetinden bir sevgi var edecek. Bir sevgi meydana getirecektir. Şimdi şimdi ...sure başladığı gibi... ...nihayete eriyor. Kur'an-ı Kerim'in... ...ne kadar muhteşem bir kitap... ...olduğu ile alakalı nihayete eriyor. Diyor ki... ...fe inne mâ yessernâhu bilisânik. ...şüphesiz biz... ...bu Kur'an'ı... ...senin dilinle... ...Arapçayla... ...kolaylaştırdık. Bu kitap Arapçası kaldığı sürece... Arapça doğru anlaşıldığı sürece kimse onu eğip bükemez. Çünkü onun dili apaçık bir Arapçadır ve bellidir. O dili bildiniz mi, bildi mi kimse onu sağa sola kaydıramaz. Peki niçin bu kolaylığı sağladık bu kitaba? Litubeşşire bihil mutteqin. Bu kitapla takva sahiplerini müjdelemen için kolaylaştırdık ve tanzır biihı <Sessizlik> qoyma lüdda inkarci küfürde aşırıya gitmiş günahı alabildiğine ileri düşmanlığı katmerli lüd bu demek katmerli düşmanlık İslam davasına ve Müslümanlara katmerli düşmanlık edenleri uyarman için onları bekleyen tehlikeyi haber vererek onları korkutman için İndirdik. İşte korksunlar diyor. Ve kem ehlekna kablehum min karn. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Söyle bana bakayım diyor. Hel tuhissu minhum min ahad. Sen onlardan herhangi birisinin bir sesini bir sedasını fark ediyor musun? Ev tesme'u lehum rikze. Yahut Onların herhangi bir kımıldanışlarını, bir seslerini, bir hareketlerini fark ediyor, işitiyoruz. Onların seslerini, sedalarını işitiyoruz diyor yani. Hareket ettiler bittiler iş. Işte. Sure bu şekilde bitiyor ve bize diyor ki kısacası mümin olun veya kafir olun. Allah'ın huzuruna ne vaziyette çıkacağınızı bilin, bunu hesap edin. Bunu hesaba katın. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'in ve bu surenin bereketini, feyzini üzerimizden eksik eylemesin. Dilimiz döndüğü kadar ilmimizin müsaatiyle, imkanlarımız ölçüsüyle anladığımızı size aktarmaya çalıştık. Cenab-ı Allah anladıklarımızı da hayatımıza geçirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'in en müstesna surelerinden sesiyle, şeyiyle, sedasıyla birisi olan Taha suresine inşallah önümüzdeki hafta başlayıp oradan devam edeceğiz.